Türkçe Peri Masalları Üç İplik Eğirici Evvel zaman içinde küçük bir köyde kızı Nora ile beraber eğirici bir kadın yaşıyormuş. Kadın bütün gün iplik eğirirken Nora ona hiç yardım etmezmiş. Nora el çıkrağının sesinden nefret ederken resim yapmayı çok seviyormuş. Annesi resim yapmanın zaman kaybı olduğunu düşünüyormuş. Nora! Nora! Hayatım ne yapıyorsun? İplik eğirmeme yardım et. Bir dakika anne. Resmimi bitirmek üzereyim. Resim yapmanın boşa zaman kaybı olduğunu kaç kere söyleyeceğim. Beni hiç mi düşünmüyorsun sen? Para kazanmak için bütün gün iplik eğiriyorum. Sense bu şekilde boşa zaman harcıyorsun. Ama anne ben ev sahibi için resim yapıyorum. Bunun için iyi bir ücret ödeyeceğini söyledi. Hiçbir işe yaramıyor. Zenginlere sadece bir iki tane resim satabilirsin. Krallığımızda bu tür kaç kişi var? Herkesin giysiye ihtiyacı var. Birçok kişi bizden giysi satın alır. Zamanını iplik eğirerek geçir. Hadi gel buraya. Bu neredeyse her gün yaşanıyormuş. Nora resim yapmaya koyulur. Annesi ona izin vermezmiş. Bir gün annesi o kadar öfkelenmiş ki. Nora'nın boyalarını ve fırçalarını fırlatıp atmış. Nora bahçede oturup ağlamış. Tam da o anda kraliçe evlerinin önünden geçiyormuş. Nora'nın ağladığını görünce arabasının eğrici kadının evinin önünde durmasını emretmiş. Arabacı dur, <Gülüyor> ağlamayı bırak artık. Majesteleri kraliçe bizzat buraya gelmişler. İyi günler majesteleri. İyi günlerleydim. Bu sizin kızınız mı? Aa, evet benim kızım. İyi günler majesteleri. İyi günler. Çok güzel bir kızsın sen. Teşekkür ederim majesteleri. Kızınız neden ağlıyor? Sorun nedir? Ne diyebilirim ki majesteleri? Kızım gerçekten çok çalışkandır. İplik eğirmeyi çok sever. Ona dinlenmesini söylüyorum ama beni hiç dinlemiyor. Anne? Onu dinlenmeye zorladığımda ağlamaya başlıyor. Ben fakir bir kadının majesteleri. Onun istediği gibi yaşayabilmesini sağlamak için yeterli parayı nasıl kazanabilirim ki? Krallığımda bu kadar çalışkan gençler olduğunu görmek beni çok etkiledi. Neden sevgili kızınızı benimle yollamıyorsunuz? El çıkrığının sesini dinlemeyi çok severim. Ve sarayında yeterince boş çıkrık var. Eğer üç oda dolusu iplik eğirirse, en büyük oğlumla evlenmesine izin veririm. Benim gibi fakir bir eğirici kadın için çok büyük bir onur olur majesteleri. Çok teşekkür ederim. Ama anne... Ah! Sen beni hiç merak etme sevgili kızım. Henüz o kadar yaşlı değilim. Kendime bakabilirim ben. Sen hemen saraya git. Ne de olsa majesteleri seni bizzat götürmek istediğini söylüyor değil mi? Hadi git bakalım. Böylece Nora, kraliçeyle birlikte saraya gitmek zorunda kalmış. Kraliçe Nora'yı üç tane odaya götürmüş. Burada daha önce hiç görmediği kadar kaliteli ketenler varmış. Kraliçe ona şöyle demiş. Bugün biraz dinlen. Ama bu ketenleri en kısa sürede eğirmen gerekiyor. Peki majesteleri. Nora odadaki ketenlere dehşet içinde bakmış ve ne yapacağını bilememiş. Ketenlere bakarak bütün gün çarkın başında oturmuş. Ertesi gün kraliçe hiçbir şey yapılmadığını görüp şoke olmuş. Aaa! Oh, oh. Sen henüz eğirmeye başlamadın mı Nora? Üzgünüm majesteleri ama evimi o kadar çok özlüyorum ki kendimi bir türlü işe veremiyorum. Özür dilerim. Aa, seni anlıyorum. Hiç endişe etme. Acelem yok. Kraliçe gitmiş ama Nora çok endişeliymiş. Bu kadar kaliteli ketenden iplik eğirmeyi öğrenememiş ve bunu yapmaktan nefret ediyormuş. Kraliçeye iplik eğirmekten ne kadar nefret ettiğini söylemek istemiş. Ama kraliçenin annesini yalan söylediği için cezalandırmasından korkmuş. Nora o kadar çok endişe etmiş ki ağlamaya başlamış. Aniden ayak sesleri duymuş. Üç kadının ona doğru yürüdüklerini görmüş. Siz kimsiniz? Buraya nereden geldiniz? Kim olduğumuzun ya da nereden geldiğimizin hiç önemi yok. Buraya neden geldiğimiz önemli. Ve izin verirsen sana yardım etmek için buradayız canım. Yardım mı? Nasıl? İplik eğirmeyi sevmediğini biliyoruz. Bütün bu ketenleri senin için eğirmeye geldik. Eğirir misiniz? Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi size nasıl ödeyebilirim? Sadece tek bir şey istiyoruz. Hayır, bize izin vermez. Çünkü çok çirkiniz. Bunu nasıl düşünebildik? Hadi iplikleri eğirelim ve buradan gidelim. Ama... Nedir o? Ne istiyorsunuz? Söyleyin. Bütün ketenleri eğirirsek bizi düğününe davet edip kraliyetin tüm konuklarıyla teyzelerin olarak tanıştırır mısın? Hayır bunu yapmaz. Halimize bak ayakları üzerinde yürüyen et yığınları gibiyiz. Gözlerimiz bile zorlukla görüyor. Ayrıca sarkmış çirkin dudaklarımız var. Bizi asla kraliyet ailesinin yanına davet etmez. Biz çok çirkiniz. Haklısın. Tabii ki ben sizi davet ederim. Çekin olduğunuzu kim söylüyor? Bana en çok ihtiyacım olduğu anda yardım ediyorsunuz. Bu dünyadaki tüm fiziksel güzelliklerden çok daha değerli. Sizi davet etmekte kalmayacağım. Prens de benim yanımda hem de... Masanın başında yer alacaksınız. Sen ciddi misin? Ya prens kızar veya bizimle dalga geçerse? Masanın baş tarafında bizim kadar çirkin kadınları oturtursan seninle evlenmekten vazgeçebilir. <gülüyor> Eğer prens gelinin sevgili akrabalarını aşağılayacak kadar kötü biri ise o zaman onunla evlenmeyi reddederim. Hayatımız boyunca bizimle dalga geçtiler ve çok çalışmamıza rağmen bize yeterince saygı göstermediler. Teşekkür ederim Nora. Şimdi bu ketenleri görebileceğin en kaliteli iplik haline nasıl getirdiğimizi seyret. Ve üç kadın çıkıkların başında çalışmaya başlamış. Bütün gece çalışmışlar. Ve sabah olduğunda odanın çoğunu bitirmişler. Ayak seslerinin yaklaştığını duyduklarında ortadan kaybolmuşlar. Kraliçe Nora'nın ne kadar ilerleme kaydettiğini görmeye gelmiş. Şuraya bak! Nora! Bu kadar çok keteni bir gecede eğirmeyi nasıl başardın sen? Günaydın majestelerim. Hayatımda hiç bu kadar kaliteli bir keten görmemiştim. Yani bütün gece çalıştın mı? Aslında... Majesteleri, çıkırıklarınız, ketenleri büyülü müştesine eğirebiliyor. Çok yorulmuş olmalısın. Git biraz dinlen hadi. Dinleneceğim majesteleri. Teşekkür ederim. Ama tüm ketenler eğrildikten sonra... Nora, kraliçeye yalan söylememiş. Aynı zamanda üç eğrici kadınla ilgili sırrını da saklamayı başarmış. Kraliçe gittikten sonra kadınlar dönmüş ve çalışmaya devam etmiş. Kraliyet düğününde kırmızı ipekten bir elbise giyeceğim. Ben de yeşil ipekten bir elbise giyeceğim. <gülüyor> ben de sarı iplikten elbise giyeceğim. Eğirici kadınlar Nora'nın prensle evleneceği düğüne davet edilecekleri için çok heyecanlanmış. Tüm ketenleri mutluluk içinde eğirmişler ve hafta sonuna gelindiğinde üç odanın tamamı Kraliçenin o güne kadar gördüğü en kaliteli ipliklerle doldurulmuş. Gözlerime inanamıyorum canım. Bu çok güzel. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler majesteleri. Senin kadar çalışkan ve özverili bir kızı oğlumla evlendireceğim için büyük mutluluk duyuyorum. Anneni çağır ve onunla düğün hazırlıklarını tamamlayalım. Bunun üzerine saraya getirilmesi için Nora'nın annesinin evine bir araba gönderilmiş. Nora annesine eğrici kadınlarla ilgili her şeyi anlatmış. Onları gerçekten de düğüne davet etmeyi düşünmüyorsun öyle değil mi? Anne onlara söz verdim. Saçma saçma davranmayı bırak Nora. Kraliçe ve prens bu kadar çirkin kadınları konuk olarak kabul eder mi sence? Söylesene. Anne... İyi günler majesteleri. İyi günlerleydim. Bence konuk listesini hazırlamanın zamanı geldi. Düğüne özellikle davet etmek istediğiniz birileri var mı acaba? Aa aha, hayır yok. Anne nasıl unutursun? Majesteleri davet etmek istediğim üç tane teyzem var. Tabii ki canım. Davetiyeleri derhal biriyle evlerine göndereceğim. Majesteleri, bu teyzelerim bana çok yakındır. Bana iplik eğirmenin inceliklerini gösterdiler. Onları bizzat davet etmek ve ziyafette yanıma oturtmak istiyorum. Elbette Nora. Nasıl istersen öyle yap. Böylece annesinin hoşuna gitmese dahi, üç eğirici kadını davet etmiş. Ziyafet günü, Salonun kapıları açılmış ve üç eğirici kadın kırmızı, yeşil ve sarı ipek giysiler içinde içeri girmiş. Herkes onlara bakmış ama Nora koşarak yanlarına gidip sarılmış. En sevdiğim teyzelerim. Geldiğiniz için teşekkürler. Sizi kraliyet ailesiyle tanıştırayım. Majesteleri kraliçe, majesteleri kral ve bu da Prens Edward. Merhaba sevgili teyzelerimiz. Size özel olarak yer ayırdık. Oh, oh, oh, oh. Oh, harika. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tüm yetenekleriniz, çok çalışmanız ve yardımlarınız için en azından bu kadarını yapabildim. Nora onları masaya oturtmuş ve diğer konukları karşılamaya gitmiş. Bu sırada Prens Edward eğrici kadınlarla konuşmaya gelmiş. Ziyafetin tadını çıkardığınızı umarım. Çıkarıyoruz. Keşke dans edebilseydim ama iplike erirken dans edemezsiniz, değil mi? Aa, neden? Şişmiş ayaklarıma bakın. Çarkı çevirirken böyle oluyor. Aa, aa. Ben de şarkı söyleyemiyorum. Aa, neden? İpliği yalarken dudaklarıma ne olduğuna bakar mısın? Ben de geceleri bahçede durup yıldızlara bakabilmeyi isterdim ama bunu yapamıyorum. A a ama neden o? En iyi ipliği görmek için çabalamaktan gözlerim iyice zayıfladı. Çarkı çevirirken böyle olur. Aaa hayır! Nora, hayatım biraz bakar mısın lütfen? Ne oldu? Bir daha iplik eğirmeyeceksin. İplik eğirmenin zavallı teyzelere yaptığına bakar mısın? Lütfen. Ama... Hayatım başka ne istersen yap. Ama lütfen iplik eğirme. Aslında iplik eğirmeyi hiç sevmiyorum. Asıl sevdiğim şey resim yapmak. Aa öyle mi? O zaman sana dünyanın en iyi boyalarını getirteceğim. Sen de istediğin resmi yapabileceksin. Bu bütün hayallerimi gerçek yapardı. Ve bir şey daha var. Lütfen izin ver teyzelerin sarayda kalsınlar. Uzun zamandır çok çalışıyorlarmış. Artık huzurlu bir hayatı ve dinlenmeyi hak ediyorlar. Edward, sen iyi kalpli ve harika bir adamsın. Ve bu nedenle Nora bir daha elini eğirme çarkına sürmemiş. Canı ne isterse onun resmini yapmış. Ve üç eğirici kadın... Kraliyet ailesiyle beraber sarayda yaşamış. Prens Edward ve Nora mutlu bir ömür sürmüşler.